The falling leaves Zamanlar değişirken Pop dilenci yarım müzik. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz, Altuğ Güzeldere, Güven Güzeldere. They are a -changing. Baby, we on the windowsill has been tossed I stamp out For the compasses Sure don't know What they cost İyi akşamlar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Açık Radyo 94.9'da zamanlar değişirken programının bir başka sayısıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ve Bob Dylan'ın 6. stüdyo albümü Highway 61 Revisited'i de de çalmaya devam ediyoruz. Geçen hafta başlamıştık bu albümü çalmaya. Tabii ki her zaman olduğu gibi programımızın formatı gereği. Ee, albümden parçaları çalarken... Ee, o, albümdeki parçalarla ilgili ee, onu... Me diğer alternatif mesela kayıtlarını veya işte çeşitli yorumlarını veyahut işte esinlenmeyle e, ilgili çeşitli parçaları e, araya serpiştiriyoruz. Böylece biraz e, tabiri caizse hipermetinsel bir e, radyo e, programı denemesi yapıyoruz. Bugün stüdyoda ben Deniz Mahal Gazbar'ım, abi gelemedi. Yörüngeden de her zaman hemen hemen her zaman olduğu gibi Güven abi bizlerle birlikte. Evet merhabalar ben buradayım ee, Bu 6. stüdyo albümü Highway 61 visitip, e, 9 şarkıdan oluşuyor Geçen hafta ancak ikisini ve çeşitli yorumlarını çalmıştık Albüm e, Bob Dylan'ın Bütün zamanlarındaki inşaatlarından Birisi kabul edilen ve like Rolling Stone'la ile açılıyordu e, Albümün en son parçası 9. parçası Desolation Row haricinde Bütün Şarkılar, elektrikli çalgılarla icat edilmiş. Özellikle Desolation Road'da e, Dylan'ın e, akustik eski e, hallerini andırıcı bir e, icade bulunuyor. 11 dakika 75 saniye ile Dylan'ın belki en uzun parçası bile olabilir. Bunu kontrol etmek ama sen biliyor musun Ahmet? En uzun parçası olmadığına eminim. Ee, en uzun parçası hangisi e, derseniz şu anda aklımdan bir şey çıkartamayacağım ama Desolation Row'a geldiğimizde bunlardan bahsederiz ama mesela Highlands e, 16 veya 18 dakikaydı. O daha uzun onu biliyorum. E, daha uzunları da oralı biliyorum. E, bizim evet. az önce programa tamam. girdiğimiz parçadan isterseniz biraz e, bahsedelim. E, It Takes a Lot to Love, It Takes a Train to Cry ismini taşıyordu. Parça Ve bu parçanın e, albüm yorumu değil, albüm için e, yapılan kayıtlardan alternatif bir yorum. 91 yılındaki Bootleg Series albümünde ikinci sildide yer alan bir e, alternatif kaydını dinledik. Hiber Revisited, 61 Revisited için yapılan bir alternatif kayıttı. Bunu dinlememizin de sebeplerinden bir tanesi şuydu... Bir, e, albümdeki yorumdan epey farklı. Çok daha e, up tempo, hızlı tempo bir kayıt. İkincisi, Mike Bloomfield orada bayağı bir döktürmüş. Ona da haksızlık etmeyelim, kulak verelim istedik e, bu yorumu çalarak. E, parçadan biraz bahsetmek ister misin Gönül abi? Evet, en azından söyleyeyim. E, sevdiğiniz bir parça, biraz sonra e, Highway 61'deki <gülüyor> orijinal versiyonunu çalacağız. Fakat bunu da yetinmeyip bir sonrasında da Mark Bloomfield, Al Cooper ve Steven Stilvin e, icrasıyla e, bir versiyonunu daha çalacağız. Dolayısıyla üç versiyonunu çalmış olacağız bu parçanın. E, Mark Bloomfield ve Al Cooper'dan geçen hafta bahsetmiştik. E, şunu da söyleyeyim. Programın kalanında e, A yüzündeki e, diğer iki şarkıyı da Sanne Blake Six ve Dalga Fettinman ...çalmayı bir takım coverlarla birlikte umuyoruz ki... ...gelecek hafta albümün D yüzüne başlayabilirim Evet, programını uzun süreli dinleyicileri bilirler. Bizim bir albüm bitirmemiz birden fazla program alır. Yani işte en hızlı galiba üç programda bir albüm bitirmiştik bugüne kadar. Ama dediğimiz gibi boş değil, arada da başka şeyler çalıyoruz... Ee, şeyden biraz parçanın genelinden bahsedelim. It takes a lot to love, it takes a train to cry. Ee, bir önceki programdan devralarak e, aslında e, The Big Easy programdan devralarak biraz oralara gittik. Çünkü e, parça e, form olarak bir e, Louisiana e, bluesu aslen. E, bunun üzerine yazılmış bir parça. İlk dinlediğimiz kayıt, alternatif kayıt. Bunu albüme sokmuyor Dylan. Kaydı yaparlarken e, çok Epey de iyi kendine has bir hissi olmasına rağmen bu kaydın bir şekilde bu hızlı ritimli kayda ısınamıyor. Herkesin yemek arasına çıktığı bir gün oturuyor piyanoda baştan icra ediyor parçayı tekrar bir yorum getiriyor. Ve daha sonra işte müzisyenler Hal Cooper, Mike Bloomfield vesaire stüdyoya döndüklerinde de kendi tercihi olan versiyonu ıı, kaydediyorlar. Şimdi isterseniz bir de ona kulak verelim. Albüm yorumuyla It Takes A Lot To Love, It Takes A Train To Cry well, I ride on a Bye. train gets lost aldığımız alternatif versiyonuna göre hayli e, farklı bir icra. Aslında bir şerfili gerek tempo, gerek zamanlama, gerek enstrumentasyon açısından böyle bir oturuşta yeniden yapılabilirlik e, ciddi bir e, müzikal kabiliyet e, gösteriyor. Doldurunda öyle yapmış bu iki icra arasındaki e, kontrastı da e, göstermek istedik. Fakat e, buna yetinmeyeceğiz. Bir e, parça daha var çalmak istediğimiz. E, Al Cooper e, Brooklyn'li bir e, Musevi ailesinin çocuğu e, yaklaşık e, aynı yaşta sayılırlar. E, Bob Dylan'la ve Bob Dylan e, elektrikli çalgılarla icra edilen yüze geçtiği zaman e, en büyük destekçilerinden birisi oluyor. Mike Bloomfield ve Steven Stilson'un iki e, teröristi de e, yanına katarak e, bu e, parçayı e, icra ediyorlar. Mike Bloomfield'un çok ilginç bir hikayesi var. Geçen hafta altıda e, mani de uzunca boylu bahsetmişti. E, trajik bir şekilde e, sona eren e, uyuşturucuyla ee, mücadeleyle geçen e, bir e, ünlü e, hayatının son zamanlarında e, son dönemlerinde e, Bob Dylan e, yeniden Martin Field'ı sahneye çıkartıyor. Belki bir vefa örneği de göstermiş oluyor. E, bu icra hakkında maalesef söylemek istediğim bir şeyler var mı? Ee, söyleyeyim ya bu bir süper grup tırnak içinde. Ee, şöyle ki işte e, Al Cooper e, Mike Bloomfield ve Stephen Stills işte kendileri bir bir ara gelip süper grup oluşturuyorlar. Ama tırnak içinde söylüyoruz bunu. Çünkü hani bu isimlerin belki Stephen Stills'ı yerlerine göre biraz daha şöhretli o dönemde ama hem Al Copper hem Mike Bloomfield çok iyi işte stüdyo müzisyenleri ve işte prodüktörler bir kısmı olması dışında şöhret olarak hani süper grup tabirini ne kadar gerçek anlamda için dolduruyorlar o kelimenin. Biraz e, havada ortada kalmış bir şey. İşte biraz daha işte Crosby, Stills, Nash and Young e, vasıtasıyla e, Stephen Stills o amacı hizmet ediyor diyelim. Ama albüm hakikaten çok güzel bir albüm e, çıkartıyorlar. E, üçü bir arada böyle epey saygıdılık yorumlar e, olan bir albüm içinde. Ve yani müzisyenlerin hepsi de tabii çok iyi olduğu için... E, Dinlenilmesi bir albüm çıkartıyorlar. 68 tarihli Super Session isimli bir albüm. Ee, bizde e, Japon e, ya pazar için yapılan import, e, export şeyi var, e, kaydı var. Ondan dinleyeceğiz şimdi. E, Cooper, Bloomfield Cooper ve Stills. It takes a lot to laugh. It takes a train to cry. Up all night leaning on the wind and no Well if I got on top of the head Those are all filled up with crawls I tried to tell everybody But I could not get across Well, I want to be your lover, baby I don't want to be your boy Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Bloomfield Cooper, which still standing in it takes a lot to love, it takes a train to ya da tam tersi tam hatırlamıyorum artık. Parçanın ismi biraz uzun olunca böyle karıştırabiliyorum. Ee, güzel kayıtta mı? Değil mi? Diye ortaya yönelteyim. Evet. evet ben de güzel kayıtta diye ben destekliyim. Evet. Gerçekten beğendik. Ee, bu şekilde üç farklı yorumunu çalarak e, bu parçayı Bob Dylan'ın altıncı e, stüdyo albümünün dördüncü e, parçasını artık geride bırakıyoruz. E, biz aslında playlisti, pardon, üçüncü parçasına geliyorduk. Ee, üçüncü, üçüncü, üçüncü parçasını evet. geride bıraktık şimdi dördüncüye. Geçelim. Dördüncüye geçeceğiz ama o kadar, hani biz. O kadar <gülüyor> Biraz yavaşız. Onu da şeyini verelim, e, sebebini tekrar açıklayalım. Yani playlisti hazırlıyorken aslında e, It Takes A Lot To Love, It Takes A Train To Cry ile ilgili e, işte üç farklı yorum bir de e, işte bağlantıda olduğu esinlenme parçası çalacaktık. E, içinde işte breakman işte nedir o? E, breakman Türkçesi nedir? Bana birisi yardımcı olsun. Ee, neydi bu trende ya çok spesifik bir kelimesi var o trende böyle hani e... ee, konduktör e, değil evet ya şey, e, şey diyeceğim geliyor neyse bak e, Big Easy'den de yardım almaya çalıştık ama olmadı çeşit çözemedik. Neyse buluruz onu buluruz ama e, Breakman kelimesi geçiyor işte çeşitli atıflar var ve e, bazı söylentile göre Jimmy Rogers'in e, işte Breakman Song isimli e, bir parçasına e, da burada göndermeler olduğu söyleniyor. Onu da koyacaktık listeye ama artık yeter yuh dedik kendi kendimize koymadık. İsteyenler Jimmy Rogers'ın e, o şarkısını da e, dinleyebilirler. Evet. Dylan ileriki kariyerinin ilerleyen dönemlerinde sık sık zaten e, Jimmy Rogers'ın kendisi için, country müziğin babası diyelim, Jimmy Rogers'ın kendisi için ne kadar e, önemli olduğunu dile getirecek. Ee, yani, yani Dylan aslında hem e, geniş bir gelenek müzik gelenek içinden e, geldiği hem de sağda olduğu kendisine ilham veren şarkıları bir şekilde ödünç almaktan ya da uyarlamaktan ya da onlardan e, ilham alarak başka şarkılara onları dönüştürmekten çekinmeyen bir e, çok ünlü ünitesi yani olduğu için aslında bütün bu ilişkiler altında her parçayı e, çalmaya kattığımızda e, herhalde program başına ancak bir şarkı olan e, çalabileceğiz diye biraz hızlı geçiyoruz. Ee, İntekilim şimdi e, çalacağımız aldinin ikinci parçası olan Buix ve e, yine bir başka blues şarkısından esinliyor Sylvie e's, Jean-Féry isimli bir, e, blues ve country bluesçısı e, bir e, müzisyen e, bu parçayı da e, uzaktan bir bağlantısı var Jimmie Rodgers blues isimli şarkıya e, çalmamaya karar verdik fakat ilgilenenler bakabilir e, Sufi Canetsiz'de aslında ilginç bir karakter e, öldükten sonra tenisiyle toprağa veriliyor ve e, mezarındaki e, taşta da e, düniz öncüsü gitarcı, şarkı yazarı ve şair yazıyor gerçekten öyle e, çok yönelik bir adam e, şarkı. Şarkıdan belki biraz bahsedelim. Müzik eleştirmenlerine göre tervasızca hatta tehlikeli bir yüksek tempolu bir buz şarkısına döndürmüş bu. Sleepy Can Estee'nin şarkısını vogdalım. Şarkıdan biraz daha bahsetmek ister misin Mahir yoksa çalalım mı ne dersin? Bence çalalım sonrasında biraz bahsederiz. Ee, yalnız şeyden yani çalmadan önce e, bir ufak e, şey yapayım, e, cümle ekleyeyim. Bu Dylan'ın bu programın temel temalarından bir tanesi de işte Dylan'ın e, özellikle folk müzik, blues, Amerikan geleneksel müziği hatta Anglo-Sakson geleneksel müziğiyle e, ne kadar yakın bir ilişki kurduğu, ne kadar fazla esinlendiği meselesiydi. İşte sık sık gelen eleştirileri de bu konuda koyduk. Ama işte bu programı hazırlarken kullandığımız kaynaklardan birden fazlasında önümüze çıkan bir alıntı var meseleyle ilgili. Onu da ekleyelim. Hali hazırda elimizde bir Sleepy John sinlenmesi parça varken. Pete Seeger'ın, geçtiğimiz programlarda etraflıca bahsettiğimiz Pete Seeger'ın meşhur müzikolog babası Charles Seeger tarafından bir ...şey var... ...getirilen yorum var konuya... ...bu alıntılama meselesine getirilen yorum var... ...1962 senesinde yazdığı bir yapıyor... ...ve diyor ki... E, ...bilinçsiz veya bilinçli yapılan... ...her türlü alıntılama... E, ...ödünç alma... E, ...uyarlama... ...ve hatta... E, ...çalma... ...açıkça çalma... E, ...her zaman... Sanatsal e, yaratıcılık sürecinin parçası olmuştur. E, bir folk şarkısı tanım itibariyle e, ve gerçekte aslında e, bir çalma süreci sonucunda oluşur şeklinde epey iddialı bir yorumda da bulunuyor. E, belki hani e, Dylan'ın bu esinlenme meselesine e, itafen bunda bir dipnot olarak programın arşivlerine bir yere ekleyebiliriz. E, tamam, peki. E, kabul ettik. Böylece e, Bob Dylan'a da e, çok fazla bir suçlamada bulunmuş olmamış e, olalım. E, şimdi o halde e, Highway 6 New York City albümünün dördüncü e, parçasını Bob Dylan'ın albümdeki icatıyla deniyoruz. From a Buick 6.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 Six, Bob Dylan'dan dinledik Highway 61 Revisited isimli Dylan'ın 6. stüdyo albümünün 4. parçasıydı. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. Canlı yayındayız. Saatler İstanbul saatiyle 21.31 gösteriyor. E, programı e, şu anda stüdyoda olmayan Altı Güzel Dere, şu anda stüdyoda olan e, Mahir Elgaz ve e, telefon bağlantısıyla ben güven güzellere birlikte yapmaktayız. E, From a parçasının e, yorumları arasında e, ilginç ve güzel olan bir tanesini seçtik. Wilco Johnson isimli mahirin de özellikle sevdiği bir e, rock ve retin and blues e, müzisyeni tarafından bir icra. E, asıl ismi John Peter Wilkinson Ulan Wilko Johnson hakkında biraz bir şeyler söylemek istiyorsun galiba Mahir. Bir kere e, şükürlerimi dile getirmek istiyorum yayında. işte zamanlar değişirken içinde e, Wilko Johnson'ı da çalmak bize nasip olacak. Bu beni gerçekten bahtiyar ediyor. Ben... E, Doctor Philgood çok severim. E, Wilco Johnson'ı da çok severim. E, eskiden de severdim. Geçtiğimiz iki sene önce falan The Ecstasy of Wilco Johnson isimli çok hoş bir e, film de çıktı. Ondan sonra katlanarak arttı tabii. Ben 15 senedir falan artık Dr. Philgood falan dinlememiştim o filmden haberim olana kadar. Buradan e, sevgili dinleyicilere tavsiye ederim The Ecstasy of Wilco Johnson'ı. Wilco Johnson e, malum Dr. Feelgood grubunun, işte e, Britanyalı grup Doctor Feelgood'un İlk gitaristi ve çok kendine has, nevi şahsına münhasır bir gitar çalma tarzı var. Böyle biraz hatta bulabiliyorsanız videolarını bulup izlerseniz epey ilginç. Adamın işte sahne performansları falan da harika. işin kısası hayat hikayesinin biraz ilerleyecek olursak birkaç sene önce Vico Johnson kansere yakalanıyor. Pankreas kanseri ve işte... ...ameliyat edilemez bir türü olduğu söyleniyor... ...bayağı büyük bir tümörle... ...epey uzun süre yaşıyor... ...ve bir veda turnesine çıkıyor Wilco... E, ...madem öleceğim... ...hani sevdiğim işi yaparak e, öleyim diye... ...bir turneye çıkıyor... ...işte e, bayağı işte... ...The Hood'an Roger falan... E, ...çalışıyor... E, ...bayağı... E, ...insanların ilgi gösterdiği... E, ...konserler... E, ...yapıyor... E, Roger Moore nereden çıktı ya burada? Daltrey. <gülüyor> James Bond'u da kattım işle. Neyse. Ee, ama... E, ...adam bütün bunları yaparken... E, ...ölmüyor. Yani işte adama... ...8 ay falan ömür biçiyorlar. Ölmüyor adam. Devam ediyor. İşte bir buçuk sene oluyor falan. Daha sonra bir konserde bir doktor bir... E, ...hayranı... E, ...görüyor ya diyor ki bu söylendiği şey değil... ...adamın tümörü. Hani... Bir şeyler yapılabilir. O, o işte ulaşıyor Wilco Johnson'a. Bir doktorlara yönlendiriyor falan ve sonuçta çok uzun süren, saatler süren bir operasyondan sonra ilk Johnson'dan tümör alınıyor. Bugün de hala hayatta. Güzel bir şekilde hayatına devam ediyor. Konserlerine çıkıyor. Ee, hakikaten de Hoş adam derler ya öyle bir adam yani böyle e, tatlı bir adam. E, o yüzden bu program dahilinde Wilco Johnson'dan bir e, Bob Dylan yorumu e, dinleyecek olmak da hoşuma gidiyor. Böyle bir parantez açmış olalım. Peki dinleyelim o zaman Wilco Johnson'dan from the Buick six. İngiliz rock müzisyeni Wilco Johnson'un icrasıyla dinledik. From a Buick 6, Bob Dylan'ın Highway ziyaret Revisited albümünün dördüncü ve A Yüzü'nün albümünün sondan bir önceki parçasıydı. Şimdi A Yüzü'nün son parçasına, albümünün beşinci parçasına geldik. Önemli ve çok tanınan bir parça, David of a Thin Man'ı. İlginç bir e, protest şarkısı olduğu söylenebilir. E, şarkının bir yerinde e, buralarda bir şeyler oluyor ama ne olduğundan hiç haberiniz yok değil mi? By Jones diye bir e, Jones isimli bir adama bir atası da bulunuyor. E, Bob Dylan e, bir anlamda bir e, karşı kültür protesto e, cümlesi gibi düşünülebilir. Ee, önemli müzik eleştirmenlerinden Robert Shelton'da bu e, Bay Jones, Mr. Jones karakterinin e, Dylan'ın en önemli arketiplerinden bir tanesi olduğunu söylüyor. Dylan'a göre e, Bay Jones e, iyi eğitimli, e, iyi yetişmiş fakat e, çok akıllı, meraklı ve gerçek anlamda bir entelektüel olmayan, olamayan dünyaya ancak yüzeysel olarak e, bakan bir insan. Ve e, 1965'te Newport Müzik Festivali'nde e, kendisine seslenerek, bu karakterize edilmiş kişiye seslenerek Bob zamanların değişmekte olduğunu, dünyanın değişmekte olduğunu ama Dubai e, Jones gibi isimlerin e, bundan hiç e, haberi olmadıklarını söylüyor. E, kim bu Mr. Jones derseniz e, burada da birkaç aday var fakat e, müzik eleştirmenliği genel olarak e, Rochester Institute of Technology e, denen üniversitede e, film konusunda e, hocalık yapmış ve 2007 senesinde ölmüş olan Jeffrey Owen Jones isimli bir insan olduğunu söylüyorlar. E, gençlik zamanlarında Jeffrey Owen Jones Time dergisinde e, stajyer olarak çalışırken Bob Dylan'la bir e, söyleşi yapıyor ve hatta 1965 Newport e, Müzik Festivalinde e, Bob Dylan sahne almadan önce karşılıklı da e, konuşuyorlar, görüşüyorlar. E, Bob Dylan e, bu e, Bay Jones'un e, Yüzeysel bir insan olduğuna, gerçek bir entelektüel olmadığına, iyi, bir, iyi eğitimli ve iyi yetişmiş birisi olduğu halde karar vermiş. Şarkısında da bunu böylece söylüyor. Ee, daha sonra bu kendisine sorulduğu zaman e, Jeffrey Owen Jones'un e, diyor ki, e, Bay Jones e, aslında e, bu şarkıda atışta bulunulmuş olmak beni heyecanlandırır ama bu olsa olsa... E, bu haberine e, konu olmuş bir e, suçlunun e, heyecanlanması filan bir, bir e, his olsa gerektirir en fazla e, falan diye nispeten nazik bir şeyler söylemiş. E, akciğer kanserinden 2007 senesinde de kendisi vefat etmiş e, bu şarkıya konu olan e, Bay Jones. Ee, Mahin biraz bir şeyler daha anlatmak ister misin ee, bu e, zayıf adamın baladı e, konusunda. Evet sızık adamın baladı hakkında e, yani çok güzel bir parça olduğunu anlatabilirim. Parçanın aslında gerçekten var olup var olan birine e, atfen yazılıp yazılmadı da muamma. E, Birçok Bob Dylan parçası da sözlerini herhangi bir şekilde e, işte gerçek olaylarla ilişkilendirip doğrudan e, ...öyle bir e, çıkarım yapmak... E, ...zorlaşıyor özellikle bu dönemde. dönemde... ...bu dönemdeki çıktılarda çünkü... E, ...tabiri caizse açıkça böyle... ...parmakla işaret eden şarkılar yazmaktan... E, ...imtina eder hale geliyor... E, hmm. ...yani Jones ismi... ...İngilizce'de çok kullanılan... ...hatta işte belki de en fazla kullanılan... E, ...isim, e, soy isim olduğu için... E, ...biraz da... Öyle genel geçer bir e, anlam içerdiği de söylenebilir belki. Hani tek bir kişiye işaret etmek yerine bir jenerasyonlar e, arası e, kırılmaya işaret ediyor olması olabilir. E, malum o dönemde işte artık e, İkinci Dünya Savaşı sonrasında e, ortaya çıkan neslin baby boomer denilen neslin e, erişkinliğe ulaştığı ve işte kendi e, yönlerini tayin etmeye başladığı e, dönemler. İşte bir önceki jenerasyona böyle bir e, atıfta bulunuyor olabilir. İşte e, Dillon'a zaten e, ileride filmlerle de tanıyacağımız Nora Ephron zamanında bir 65 senesinde yazacaklamıyorsam e, yine söyleşide e, Mr. Jones'un kim olduğunu soruyor. O da e, gayet muğlak hatta sürreel e, tabir edilebilecek ifadeler e, kullanıyor Mr. Jones karakteriyle ilgili. E, şunu sadece söyleyebiliriz belki e, yani içerikle ilgili e, Bob Dylan'ın yarattığı en orijinal karakterlerden bir tanesi belki de en trajik karakterlerden bir tanesi. İşte iyi eğitimli olmasına rağmen hiçbir şeyden habersiz olan Mr. Jones karakteri. E, müzikal anlamda baktığımız zaman e, burada Alto abinin bir e, hatırlatması vardı bize stüdyoda olmasa da kendisi. E, bu yorumunu mutlaka geçti bize. Dedi ki yani bu şarkıda mutlaka e, arkadaki Org'u iyi dinleyin. Yani daha 21 yaşındaki ve daha önce e, Org'la ilişkisi son derece sınırlı olan Al Cooper'ın e, Like a Rolling Stone'la başlayan Org macerası burada da e, gayet etkileyici bir şekilde devam ediyor. Neredeyse kendisi Rick Wakeman gibi döktürüyor demiş. E, Armonik yapısı da ilginç bir parçanın böyle e, dönerek... Giden değişik bir armonik yapısı var. Daha sonra John Lennon'ın sık sık kullandığı son dönem Beatles'ta tarzdan. Son dönem Beatles'tan önce yapmış Dylan'ın bunu da söyleyelim tekrar. Böyle ilginç bir parça. Yani benim kişisel olarak en sevdiğim Dylan parçalarında ilk beşte. Ama benim ilk beşimde tabii 150 tane falan Dylan parçası var. onda. da <gülüyor> buradan ekleyeyim. Bu kadar benim ekleyeceklerim. Evet peki ee, Al-Küper'in orduna dikkat ki yaklaşık 6 dakikalık bir parça bu dilimden ve alıgı fethinmenim. You walk into the room with your pencil in your hand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 adamın baladını dinledik. Davut Fettinman, Bob Dylan'dan Highway 61 Revisited albümünün A yüzünün son albümünde 5. parçasıydı. 9 parçadan oluşan bu albümün ilk 8 parçası hep elektrikli enstrümanlarla icra edilmiş ve artık Bob Dylan'ın tamamıyla başka bir müzikal evrene adım attığının e, göstergesi en son parça Desolation Rolobitek akustik olarak icra ediyor. İlimizde e, e, dört tane hemşe alınmamış Beyzü'nün dört e, parçası var. İçlerinde albüme ismini veren Highway 61 Revisited şarkısının da olduğu. E, bu şarkılarında pek çok güzel coverları var. E, Grateful Ben, Judy Collins'den Nina Simone'dan Neil Young'a ee, kadar Biliceoğla kadar e, uzanan e, günümüzdeki hafta belki bir sonraki haftada e, bu şarkıları ve coverları çalmaya devam edeceğiz. Fakat bu hafta için e, programı e, bu sefer geç kalmadan bitirmeye karar var. Araya bir cover daha sokmak e, yerine saatler yeni e, bir yavaş yavaş toparlıyoruz. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkısıyla yarım yüzyıl programında bir saatin daha sonuna yaklaşıyoruz. Ben teşekkürleri etmeden Mahir senin kapanış için söyleyeceğim şeyler varsa sözü sana bırakayım. Madem zaman bulduk aslında bir söyleyemediğimiz çeşitli şeyleri buraya sıkıştırabiliriz. İşte meşhur şey meselesi var, Irwin Silver meselesi var 64 senesinde, Sing Out dergisinde, Folk ve işte hatta Sultan Naslı Folk dergisi Sing Out'da, Dylan'ın yeni, benimsediği yeni yolla ilgili kendisine yönelik, yönelik bir açık mektup kalem alıp, kısacası onu özüne ıı, dönmeye davet eden bir mektuptu bu. Geçtiğimiz haftalarda değinmiştik buna. Ee, bununla ilgili 2002 senesinde e, artık iyice yaşını başına almış olan e, Urban Silver e, hala e, konuyla ilgili yorumlar yapıyor ve diyor ki e, madem az önce elektrikli enstrümanlardan bahsettik yani şey değildi diyor e, olay e, kategori veya elektrikli enstrüman kategorisi değildi diyor. Dylan'ın e, söylediği veya ve e, yaptığı şeylerin parçasıydı. E, Politik şarkılardan uzaklaşmasıydı diyor. E, hatta e, bir anlamda daha önce söylediği politik şarkıları e, şöhrete ulaşmak için e, kullanmış olması meselesi diyor. Beni her şeyden önce bu rahatsız ediyor diyor. E, Tabi burada <gülüyor> e, yani konuyu yani şey diyor işte bu digafteden beri gelmiş en heyecan verici yetenekti daha sonra e, siyasetten uzaklaşması bu şekilde çok üzücü vesaire ama e, şuraya getireceğim lafı. E, Dylan'ın bu elektrikli albümlerine baktığımız zaman Bring It All Back Home e, Highway 61 Revisited ve e, hatta London Blood bir sonraki albüm baktığımız zaman yani eğer e, politikse hani kişisel olanın politik olması şiarından yola çıkarak belki de e, o daha önceden yazdığı e, her şeyin açık olduğu böyle parmak göstermeli akustik şarkılardan çok daha kuvvetli politik şarkıları içinde barındırdığını söyleyebiliriz bu albümlerin. Öyle bir genel olarak sol Tandansı folk grubunda öyle bir yanılmada olmuş olabilir diye ekleyelim madem zamanı bulduk programın sonunda. Tamam. Ee, bu şekilde de aslında programı kapatıyoruz. Fama ee, B.O.X.X Şarkısının coverını seslendiren İngiliz rockçı Mahir'in de favorilerinden Wilco müthiş bir fotoğrafını görmek isterseniz Twitter hesabınıza bakabilirsiniz. Zamanlar değişirken ya da Dylan Altı Açık Radyo etiketiyle Ayrıca programın girerlerini o hesaptan yapıyoruz. Teknik masada bu gece bize yardımcı olan Derhan Baltaş'a teşekkür ederiz. Bu haftaki program destekçimiz Ümit Şahin Açık Radyo Dinleyenlerinin yakından tanıdığı isim, Açık Yeşil Programının da yapımcısı Ünçerim'e de buradan çok teşekkür ederiz Gelecek hafta Bob Dylan şarkılarıyla Yeniden bir araya gelene kadar Herkese güzel bir hafta diliyoruz hoşça kalın Zamanlar Değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarımız. There must be out of here. Say the Joker to the No area well. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz, Altuğ Güzeldere, Güven Güzeldere.